Bir Söz Küçüğü'n programına daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, güncel bir konuyu konuşacağız. E, ama aslında kendisi e, bu konuda başka bir perspektifle bir araştırma yaptı. Eğitim ve çift dillilik üzerine konuşacağız. Konuğumuz Doktor Müge Ayan Ceyhan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi, Projeler Koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Öncelikle izi tanıyabilir miyiz biraz? E, ben bir eğitim antropologuyum. Ee, Bilgi Üniversitesi'nde Sizin de söz ettiğiniz gibi yeni bir e, Birim kurduk Sosyoloji ve eğitim çalışmaları birimi Ve bu birimle hedeflediğimiz e, Akademiyle e, Sahayı yani e, Okullarla Akademik ortamı bir şekilde e, Birbiriyle ilişkilendirebilmek Çünkü aslında birbirinden çok farklı olarak e, Çalışabiliyor maalesef Bu iki mekanizma Evet ben 2000 yılından bu yana çeşitli devlet okullarında ve özel okullarda sağ çalışması yapıyorum. Çift dillik üzerine çalışmalarım var. Bunun yanı sıra değişen kişi anlayışı, eğitim antropolojisi üzerine çalışıyorum. Peki aslında sizinle bu tartışmayı yapmak da çok güzel çünkü bir sürü medyadan da takip ettiğimiz gibi aslında bu aslında ana dil üzerinden yürüyen tartışma ama siz raporunuzda özellikle eğitim ve çift dillik üzerinden yazdınız. Ben aslında ilk önce bunu soracağım tam da buradan konuşmalar hep ana dil üzerinden gidiyor ama çift dililik diye bir raporunuzda siz çift dillik diye yer verdiniz bu konuya. İlk önce hani bu çift dillilik nedir? Neden çift dilliliği kullandınız? Diğerlerinden farkı var mıdır, değil midir? Önce onu konuşalım isterseniz. Tabi. Şimdi biz 2009 Kasım'ında çalışma arkadaşım, sosyolog ve dil bilimci Dilara Koçbaş'la birlikte Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu girişimi için çift ve eğitim başlıklı bir rapor yazdık. Bu raporu yazmaya başlarken bizim için, biz şunu düşündük raporu yazmaya başlarken, konu, Türkiye'de hep bir e, siyaset ekseninde ve kaygı odaklı olarak tartışılıyor. E, konuyu oradan e, daha konunun te teknik boyutlarını ön plana çıkarabileceğimiz, pedagojik boyutlarını ön plana çıkarabileceğimiz e, ve çift dilliğin olanak sağlayıcı yönlerine e, yönlerinden söz edebileceğimiz e, çift dilli eğitim, ifadesini kullanmayı biz yeyledik. Çünkü şöyle oluyor aslında dünya literatüründe bu hep çift dille eğitim olarak bilingual education kavramıyla karşılanıyor. Yani eğitim bilimde bu böyle, dil bilimde bu böyle, psikolojide bu böyle. Dolayısıyla dünya literatürüyle aynı dili konuşmak gibi bir niyetten de yola çıkarak bu kavramı benimsedik ve bunu kullanıma sokmaya çalıştık. Bunu kullanıma da bir nebzeye kadar soktuk aslında. Yani 2009 Kasım'ından söz ediyorum. O zaman Gerçekten çift dillilik e, hiç telaffuz edilmeyen bir kavramdı. Şu an daha bir telaffuz edilir oldu. Ama e, dediğim gibi benim asıl önem verdiğim e, konuyu e, daha bir pedagojik boyuta çekebilmek. E, siyaset ekseninden birazcık olsun e, kurtarabilmek. Çünkü aslında daha da önemli olan tartışmaları... ...bu şekilde, bu, bu kavramla karşılayabileceğimizi Hı. düşünüyorum. Evet. Aslında işte psikoloji e, dediğiniz, dil bilim dediniz... Daha aslında çocuklarla ve çocukların eğitimiyle ilgili bahsederken... ...aslında bu disiplinlerin kullandığı terminolojiyi kullanmak da çok önemli. Evet, Peki. bir de e, çok özür dilerim. Bir de yani çocuğun yüksek yararını ön plana çıkarabilmek... ...çocuğu o da oturtabilmek asıl bizim için önemli Hı. olan e, konu. Ama bugünkü tartışmalara baktığımız zaman... E, ...çocuk neredeyse o tartışmanın içinde yok gibi aslında çift dilliliğin ne olduğunu da bir kısaca e, özetleyeyim isterseniz e, çift dillik biz şuna diyoruz Bireylerin iki ya da daha fazla dilde o dillerin kurallarını kullanarak iletişim kurmalarından doğan psikolojik ve sosyal durumlara diyoruz biz çift dillik. Burada altı çizilmesi gereken iki konu var. Bir tanesi çift dil dediğimiz zaman biz yalnızca çift sözcüğünün çağrıştırdığı gibi iki dilden söz ediyor değiliz. İki ya da daha fazla dilden söz ediyoruz. Yani çok dilliliği de içinde barındıran bir kavram aslında çift dillik diyebiliriz. Bunun yanı sıra söz konusu tüm Dillerin aynı yeterlilikte kullanılıyor olmasından söz etmiyoruz. O dillerde iletişim kurma becerisinin geliştirilmiş olmasından söz ediyoruz. Bir örnek vermek gerekirse çocuk evinde belli bir dilde, aile bireyleriyle iletişiminde belli bir dili kullanıyor olabilir. Okulda başka bir dili kullanıyor olabilir. Bu çocuğu biz çift dilli olarak kabul ediyoruz. Hı. Tam da aslında burada Türkiye'de peki konuyu Türkiye'ye indirgersek Türkiye'de bu çift dillik durumuyla ilgili mevcut durum nedir? Hani hangi diller konuşuluyor? Hani böyle bir şey gerekli midir? Neden önemli çift dillik mevzusu Türkiye için? Şimdi neden önemli öncelikle bir e, anayasanın 42. maddesi e, meselemiz var anayasanın 42. maddesi diyor ki Türkiye devletinin dili Türkçedir ve Türkçeden başka hiçbir dil eğitim ve öğretim kurumlarında e, Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Bunun bir istisnası var o da Lozan Barış Anlaşması'nca e, tanımlanan azınlık gruplar ki bu gruplar gayrimüslimler olarak e, tanımlanmış durumda ve daha sonrasında da e, Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar olarak yorumlanmış durumda. Dolayısıyla bu grupların kendi dillerinde eğitim verme hakkına sahip bu gruplar okullarında. E, öte yandan... Türkiye'de konuşulan farklı diller söz konusu her ne kadar e, Devlet İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı e, nüfus sayımlarında bu farklı dillere değinilmiyor olsa da e, KONDA Araştırma Danışmanlığı Milliyet Gazetesi için yaptığı bir e, toplumsal yapı. ...araştırması var 2006 yılında. Ee, burada... E, ...Türkiye'de konuşulan farklı dillerden... ...söz ediliyor. Buna göre... E, ...Türkçe %84.54... ...oranında konuşuluyor. E, Kürtçe, Kurmançe 11.97... ...Zazaca 1.01... ...Arapça 1.38... ...Ermenice 0.07... ...Rumca 0.06... ...İbranca 0.01... ...Lazca 0.12, Çerkezce 0.11 ve Kıptice 0.01 oranında Türkiye'de konuşulmakta. Ee, öte yandan baktığımızda bu Türkiye'nin bu çok dilli e, yapısını görmezden gelen bir eğitim e, sistemimiz var. Tek tipçi bir eğitim sistemimiz var. E, ve bu eğitim sisteminin e, yarattığı pek çok olumsuz sonuçtan söz etmek mümkün. Evet. Türkiye'de bu kadar çok dil konuşulurken az önce yüzdeleriyle verdiğiniz eğitimde bu yok. Ve bir şekilde de bu konu konuşulurken de aslında bir takım engellerle karşılaşıyoruz. Yani aslında karşı söylem demek istemiyorum ama en azından bir takım bu nasıl yapacağız bu işi konuşmalarının sonucunda bir iki tane aslında varılan nokta ya da konuşulan tartışılan nokta var. Bunlardan bir tanesi de çocuğun kapasitesi açısından işte bir dili öğrenci, yani başka bir dili öğrenmesi, onunla iletişim kurması zor. Yani iki dili birden öğrenemez çocuk. İşte tek dille öğrensin. Onun başarısında bu olumsuz bir etki de yaratabilir. Kafası gibi. karışır. Kafası karışır gibi... Ee... Bir tanesi bu. Mesela bununla ilgili e, hani özellikle siz hem dil bilimci hem de daha pedagojik açıdan bakarsanız bu bir gerçek midir yoksa bir yalan mıdır ya da bir yanlış mıdır? Yani yanlış anlamadık mıdır? Bunu öğrenebilir miyiz? E, şimdi bu hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir e, algı aslında. E, yani bir dilin öğrenilmesi bir başka dilin öğrenilmesini güçleştirir e, algısı. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir algı. E, çift dilde okur-yazarlık hiçbir şekilde çocuğun gelişimini ...kısıtlamaz... E, ...aksine zihinsel kapasiteyi... ...geliştirir... E, ...diller arası aktarım yapabilmesine olan... Ak sağlar çocuğun ki bu diller arası aktarımdan... ...ne kastettiğimi daha sonra açıklarım... ...arzu ederseniz... E, ...ve bu yolla yeni dillerin öğrenimini... E, ...kolaylaştırır... E, ...burada asıl engelleyici olan... ...çocuğun bu potansiyelini... ...değerlendirebilecek ve her çocuk için... ...kaliteli bir eğitim ortamı yaratabilecek... ...politikaların olmaması aslında... E, Şimdi zihinsel e, kapasiteyi geliştirmesiyle ilgili çok kısa konuşalım isterseniz. Şimdi kendimizi e, yani her gün özellikle bugünkü dünyada her gün pek çok sayıda e, uyaranla... Karşı karşıyayız biz. Ve bu uyaranlar arasında e, bir öncelik hesaplaması, özel, önem hesaplaması ve bunları birbirleriyle karşılaştırmak ve sınıflandırmak durumundayız her an aslında. E, yani örneğin kendimizi bir Taksim meydanının ortasına koyduğumuz zaman e, orada bir taraftan... Motorun gürültüsü Arabaların egzoz kokusu işte e, Çiçekçiden gelen kokuyla Kafeden gelen kahvenin kokusunun Birbirine karışması Öte yandan işte kafamızda belki bir düşünce Sabahleyin eşimizle kavga etmişiz Neden bana eşim böyle dedi ki Falan gibi bir düşünce Bir arkadaşımızla rastlaşıyoruz onunla öpüşüyoruz hı hı. Yani pek çok e, duyunun aynı anda Devreye girdiği e, Ve pek çok uyaranın söz konusu Olduğu bir e, dünyada yaşıyoruz ve e, bu dünyada yaşarken aslında çift dilli e, bireylerin tek dillilere oranla çok daha e, başarılı bir şekilde bu oyaranlar arasındaki sınıflandırmayı yapabildikleri ve öncelik hesaplamasını yapabildikleri e, ortaya çıkıyor Hı -hı. araştırmalardan e, yola çıkarak e, değerlendirdiğimizde. Dolayısıyla çocuğun zihinsel kapasitesini e, ciddi anlamda geliştirmek gibi özelliği var. E, çünkü e, birden fazla dil devrede o anda ve o iki dil arasında sürekli bir e, karşılaştırma yapıyor. İşte e, ayran sözcüğünün hı hı. E, ben koşuyorum anlamına mı geldiğini yoksa e, yoğurtlu içecek bir anlamına geldiğini o anda e, beyinde proses ederek e, işleme sokarak e, değerlendirmek durumunda. E, bu işin zihinsel e, kısmı zihinsel gelişimle ilgili olan kısmı bir de dille ilgili olan bir kısmı var. Ee, ki buna da biz aslında diller arası aktarım Hı -hı. E, ilkesi diyoruz. Bu şu demek e, her ne kadar dillerin e, söz dizimsel ve benzeri yapıları birbirinden farklı olsa da e, farklı dillerin e, yani daha doğrusu tüm dillerin altında yatan belli ortak e, bilişsel ve dilsel özellikler var. Hı -hı. E, bu ne anlama geliyor? Çocuk en iyi bildiği dil olan birinci dilinde e, başarılı bir şekilde okur-yazarlık becerisi geliştirdiği zaman bunu e, bir öğrendiği ikinci, üçüncü, dördüncü dillere olumlu bir şekilde yansıtabiliyor ve o dilleri daha kolay bir şekilde öğrenebiliyor. O dillerde daha kolay bir şekilde okur-yazarlık becerisi geliştirebiliyor hı hı. ve bu çift taraflı işleyen bir. E, ...aktarım süreci aslında. yani Dolayısıyla ikinci dilinden birinci diline... ...birinci dilini daha iyi geliştirebilmek amacıyla da... E, ...aktarabiliyor... ...ikinci dilindeki okuryazarlık Hı -hı. becerilerini. E, dolayısıyla burada bu... E, ...diller arası aktarım ilkesinin... ...ön plana çıkarılabilmesi... ...ve çocuğun her iki dilinden... ...birbirini geliştirebilmek üzere... ...faydalanabileceği bir eğitim... ...ortamının yaratılabilmesi... Hı -hı. ...son derece önemli. Ve bu eğitim ortamını... E, yaratılmaması aslında bu eğitim ortamının yaratılabileceği bir eğitim politikasının geliştirilmemiş olması aslında bizim önümüzdeki başlıca engel. Engel. Ee, aslında tam da işte çocuğu da aldığımızda bunun hani onunla ilgili bir engel olmadığını aslında daha da onu artırıcı daha da hani gelişimsel da destekleyen bir durum olduğunu az önce konuştuk. Bir de aslında dille ilgili var yani hani bu tartışılan dil neyse yani ikinci dil olarak ya da birinci dil ve arasındaki dillerden birinin e, aslında hani eğitim ortamına sokulabilmesi için o dille ilgili işte bir takım eksiklikler vardır. O yüzden aslında zaten hani o diller yok olmuştur ya da konuşulmuyordur ya da eğitime sokulmasında e, sokulamaz. Çünkü e, yeterli yoktur. Bu da aslında Türkiye'de konuşulan bir konu yani belirli dillerin toplumda geri plana itilmesinin nedeni o dillerin kendisinde bazı eksikliklerin bulunmasından kaynaklanıyor yani bu yüzden burada aslında bir dili suçlu hale getirme durumu var bu konuyla ilgili e, düşünceleriniz nelerdir e, şimdi e, evet kesinlikle böyle bir ön yargıdan e, olumsuz ön yargıdan söz etmek mümkün e, bu yalnızca Türkiye toplumunda değil başka toplumlarda da söz konusu olabilen bir olumsuz önyargı. Şimdi burada Amerikalı antropolog Joseph Erington tarafından geliştirilmiş dil ideolojisi kavramına ve oradan yola çıkarak Nancy Dorian tarafından geliştirilmiş küçümseme ideolojisi kavramına bakmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu şunu söylüyor: toplumun egemen dilinin yara egemen dilinin dayatması sonucu yerli dillerin yapısıyla ilgili yerli dillerin e, özellikleriyle ilgili bazı aslı olmayan inanışlar e, bulunduğundan ve bu inanışların yaygın hale geldiğinden e, söz ediyor bu yaklaşım. Şimdi burada e, bizim bakmamız gereken e, farklı dillerin toplumda nasıl algılandığı ve bu farklı e, algılarla ilgili yani örneğin e, farklı dillerin çeşitli ortamlardaki kullanımlarıyla ilgili e, yaklaşımların neler olabildiği e, ve ön yargıların bunlara yönelik ön yargıların olumlu ve olumsuz ön yargıların neler olabildiği e, ve özellikle de bu ön yargıların kimler tarafından ne şekilde Oluşturuldu. Bunlara bakmak gerekiyor ve bundan da daha önemlisi aslında e, bu önyargıları nasıl dönüştürebiliriz biz? E, Altını çizmemiz gereken asıl önemli noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü dil ideolojisi yaklaşımları dönüştükçe ve e, belirli dillere yüklenen olumsuz çağrışımlar ortaya, ortadan kalktıkça e, yeni söylemler geliştirilebiliyor ve bu e, bu yeni söylemlere de bağlı olarak e, eğitim uygulamaları başarılı oluyor Dolayısıyla bizim e, ilk önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Yani toplumdaki ön yargıları farklı kesimlerin farklı ön bir ortaya koymamız gerekiyor. Ondan sonra da e, bu ön yargıları nasıl dönüştürebileceğimize bakmamız gerekiyor. Çünkü bunlar tamamen e, özellikle Türkiye toplumu özelinde düşünecek olursak. E, işte vakti zamanındaki e, kart kurt, -Kurt e, tartışmalarından e, kalkıp bugünkü e, bilinmeyen dil tartışmasına gelen bir durum özellikle Kürtçe e, özelinden Hı -hı. söz ediyorsak e, ama bugün ne oldu işte e, Kürt Dili Edebiyatı e, kitabı çıktı dolayısıyla böyle bir dilin olduğunu tescilli bir şekilde edebiyatıyla birlikte e, orada görebiliyoruz. Hı -hı. E, Bunların artık e, görünürlüğünün artması gerekiyor. Bu tip e, çalışmaların e, görünürlüğü arttıkça e, farklı dillerinde görünürlüğü ve farklı toplumlarında görünürlüğü artacak diye düşünüyorum ki bu son derece önemli. Çünkü bu ön yargıları biz olumlu yönde e, bu ön yargıların evrilmesini sağlayamadığımız sürece aslında o dilde verilen bir eğitimin de çok fazla başarılı olabileceğini Den, olabileceğini söyleyemeyiz diye düşünüyorum. Yani sadece eğitim sistemine bununla ilgili bir reform ya da bir değişiklik yapmak da değil. Aslında o dille ilgili toplumda da bir algı değişikliğine de ihtiyaç var. Eğer böyle bir problemler varsa, olumsuz önyargı varsa o dille ilgili. Kesinlikle. Bir de aslında raporunuzda dünyadan da örnekler vermişsiniz. Ve tabii ki vurguladığınız bir nokta çok önemli. Bence esas onun üzerine de gidebiliriz. Yani birçok model var bu çift dillilik konusuyla ilgili ama bir ülkenin bir modeli alıp e, uygulamasındaki başarıyla diğer bir ülkenin buyunu uygulaması arasında bir fark var çünkü aslında oradaki sosyal bağlam e, veya oradaki yerellik e, önemli e, bir faktör biraz aslında bu modellerden bahsedelim e, bu dünyadaki aslında bunun işleyiş ile ilgili birazcık e, bilgi alalım sizden ardından da belki Türkiye'de bunu yapmadan önce yani böyle bir e, model ...geliştirilmesi aşaması nereye dikkat edilmeli... ...nesli bir altyapı kurulmalı... ...biraz onlara geçelim istiyorum. Elbette. Ee, şimdi burada... ...ilk olarak altı çizilmesi gereken nokta... ...şu diye düşünüyorum ve bunu özellikle... ...Türkiye'deki tartışmalar açısından önemli buluyorum. Eğitimde çift dillikte... ...tek bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değil. Şimdi biz bugün hala Türkiye'de... ...ana dili eğitim mi olsun... ...ana dilinde eğitim mi olsun... E, ...nu tartışıyoruz aslında maalesef. E, ama... ...dünyadaki örneklere baktığımız zaman pek çok çift dilli model söz konusu... Ee... Bunlardan kısaca söz edeyim isterseniz. Hı, e, şimdi bir tanesi yabancı dilde eğitim e, modeli olarak biz e, raporda çevirmiştik. Bilmiyorum farklı alternatif çevirileri de olabilir aslında. Immersion Education Model dediğimiz. E, bu modelde çocuk e, eğitim hayatına ikinci dilde yani e, toplumun egemen dilinde diyelim. Yani Türkiye örneğinden söz ediyorsak Türkçe ile e, eğitimine başlıyor çocuk. Bir süre sonra çocuğun birinci dili, ana dili devreye giriyor. Yine Türk Örneğinden söz ediyorsak e, Kürtçe ya da Ermenice devreye giriyor e, ve çocuk eğitimini her iki dilde de devam ettiriyor. Hı hı. E, şimdi bu Türkiye'deki bazı okullarda e, uygulanmakta olan bir eğitim modeli özel, bazı özel okullarda uygulanmakta olan bir eğitim modeli. Mesela 3 e, yaşında çocuk okula başlıyor ve İngilizce ile e, okula başlıyor tamamen İngilizce iletişim kuruyor öğretmenleriyle. Sonrasında ilk öğretime başladığı zaman Türkçe devreye giriyor ve İngilizce bir dil dersi olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra Kanada'da Fransızca eğitim veren bazı kurumlarda yine yabancı dilde eğitim modeli benimsemiş durumdalar. Bu modelin başarılı olması için gerekli bazı koşullar var. Bu Özellikle müfredatın buna uygun şekilde gerçekleştirilmesi. Birinci dil becerilerini geliştirmeye yönelik yeterli çaba sarf edilmesi. Çünkü burada eğitim ikinci dilde başladığından birinci dil becerilerini geliştirmeye yönelik çaba sarf edilmesi özellikle önemli oluyor. Bunun yanı sıra sınıf içinde çocuğun yetiştiği kültürün pratiklerinin yer bulabilmesi de son derece önemli. Ki yalnızca bu eğitim modeliyle ilgili değil, her türlü eğitim Hı. modeliyle ilgili son derece önemli ve altı çizilmesi gereken bir konu olduğunu söylemek lazım. Bir de tabii bunu destekleyebilecek çift dilli öğretmenlerin bulunabilmesi. Bir başka eğitim modeli çift gönüllü eğitim modeli dediğimiz eğitim modeli. E, bu eğitim modeline göre e, çocuk her iki dille de dille yani birinci dil ve ikinci dilde eğitim hayatına başlıyor ve her iki dilde eğitim alarak eğitim hayatını sürdürüyor. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İspanikler bu eğitim modelinden faydalanıyorlar. Örneğin bir hafta İngilizce, bir hafta İspanyolca ya da bir Hı -hı. ay İngilizce, bir ay İsp İspanyolca şeklinde ilerliyor. Ama ikinci haftaki ya da ikinci ayki İspanyolca bir önceki haftaki İngilizcenin tekrarı olacak şek şekilde değil. Yani her iki dilde müfredat tekrar ediliyor değil. Bir devamlı arz edecek şekilde düzenleniyor müfredat programı e, ve bu programlara bakıldığında birinci dili İspanyolca olan çocukların e, birinci dildeki okur-yazarlık becerilerinde ciddi anlamda gelişme olduğu gözü, görünüyor ve bununla birlikte ikinci dili yani İngilizcelerinin de e, olumsuz yönde İngilizce okur-yazarlık becerilerinin de olumsuz yönde etkilenmediği e, görülüyor. Tabii burada da yine çift dilli öğretmen Kesinlikle sözünü, et, demin sözünü ettiğimiz etkenlerin hepsi evet. e, burada da önemli. E, bir de geçişli çi, çi, eğitim modeli dediğimiz e, bir model var. Bu iki ayrı e, modeli ayrılıyor aslında. Bunlardan bir tanesinde e, birinci dilinde çocuk eğitim hayatına başlıyor. Bir süre sonra ikinci dil devreye giriyor. İkinci dil devreye girdikten bir süre sonra birinci dil kesiliyor. Ve çocuk eğitim hayatını ikinci dilinde almaya devam ediyor. Bu... E, Hollanda'daki e, Türkiye'li çocukların gittiği bazı okullar e, bu modeli uyguluyorlar e, bir de geçişli eğitim modeli 2 dediğimiz bir model var burada da yine çocuk birinci dilinde eğitim hayatına başlıyor bir süre sonra yine ikinci dil devreye giriyor fakat birinci dil kesilmiyor geçişli eğitim modeli bir de olduğu gibi birinci hı hı. dil kesilmiyor. Her iki dilde çocuk eğitim hayatına devam ediyor. Ee, Türkiye'deki Anadolu liseleri buna hı. örnek verilebilir. Ee, bunlar arası, ikisinin arasında tabi çok ciddi anlamda fark var aslında. Ee, çünkü Sözünü ettiğimiz birinci model yani birinci dilin kesildiği e, bir süre sonra kesildiği model aslında e, asimilasyonist bir e, politika e, dan yola çıkılar, çıkılarak e, ortaya Geçen çıkmış model. olan bir model. E, sözünü ettiğimiz ikinci modelde ise birinci dil devam ettiği için e, böyle bir durumdan söz edemeyiz. E, burada... Her iki dil arasındaki geçişin ne şekilde yapıldığı? Yani bu geçişin sağlıklı bir şekilde yapılması ve birinci dilin hiçbir şekilde terk edilmemesi son derece önemli. Örneğin Güney Afrika'da birinci dilden ikinci dile ani geçiş okulu terk oranlarının yükselmesi gibi bir olumsuz sonuca yol açmış durumda. Dolayısıyla... Ee, bu geçişin sağlıklı yapılması e, önemli. Bir de e, tabii bu geçişli model 2'de de e, sözünü ettiğimiz her iki dilde de okur-yazarlık becerisi geliştirmeyi hedeflemek e, bizim için önemli. Yine çok önemli olan bir şey yine Azewel sözünü ettiğimiz e, çocuğun e, kültürünün o eğitim hayatında yer bulabilmesi. Evet birçok model var aslında bu çift dillik meselesiyle ilgili. Az önce diller arası aktarım ilkesinden bahsederken onunla ilgili daha somut bir örneğiniz var mıdır? Yani burada bu diller arası aktarım yaparken yani Türkiye örneğinde evinde Kürtçe bilen ve ailesiyle bu şekilde iletişim kuran bir çocuk ilkokula başladığı zaman bu diller arası aktarım yaparken hani somut bir örnek de açıklarsak belki o daha iyi anlaşılır diye düşündüm. Elbette. Ee, şimdi şöyle çok basitleştirerek anlatabiliriz aslında. Sözcük Dağarcığı ile e, yani tabii ki okur-yazarlık gelişimi yalnızca sözcükle e, kısıtlanabilecek bir şey değil ama hani basitleştirerek anlatalım dersek sözcük dağarcığı ile okuduğunun anlamı arasında doğrudan bir e, bağlantı var ve e, okuma yazmayı öğrenme sürecinde okur-yazarlık becerisi geliştirme sürecinde e, karşılaştığı sözcüklerin çocuğun dağarcığında olması gerekiyor. E, aksi takdirde çocuk okuma yazmayla okuduğunu anlamayı birbirinden farklı iki alan olarak e, değerlendirmeye başlıyor ve sonrasında bu ne anlama geliyor? Her ne kadar harfleri birleştirip okuyabilse de okuduğunu anlamayabiliyor. E, Dolayısıyla burada bizim asıl yapmamız gereken şey birinci dil becerilerini mümkün olduğu kadar devreye sokabilmek ve çocuğun her iki dilinden birbirini geliştirmek üzere faydalanabileceği bir eğitim ortamı evet. yaratabilmek. Yani çift, artırıcı çift dillik gelişimi derken ve diller arası bağlılık, diller arası aktarım ilkesi derken bundan söz ediyoruz. Hı hı o zaman programımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler. bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. bir dahaki Söz Küçün programında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Söz Küçün Bir Çocuk Hakları Programı